Estagfirullah ana billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Me yehdihi Allahu ve kalamu billahi ve ma yudil illa hadiyalahu ve ashhadu an la ilaha illa Allah. Wahdehu la shareeka leh ve ashhadu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu ma ba'd. Evet her salı günü işte bir araya gelip bu köşede evet pazar hocam. Ha bugün pazar ha pazar mı ha? gene de kaybettim. Geçen <gülüyor> gene geçen gene böyle kaybettim. Eee <gülüyor> tabii İslam'da ahlaka anlatıyorduk. Ey Müslüman erkek ile Müslüman kadının eee ahlakı ve özellikle Müslüman erkek davetçinin ve Müslüman kadının, Müslüman davetçi kadının ahlakı. Bu <gülüyor> ahlakla alakalı aynı zamanda eee gazap sinirlenmek bugünkü diyor ki almakla bilاول ilacı gazabın bir kişi gazaba geldiği zaman sinirlendiği zaman bu gazabı gidermek için siniri gidermek için ne gibi önlemler alınır diyor ki <gülüyor> ilacı gazabın bel adviye meshrua yakunu bi tariqatayn şer'i bazı yollarla diyor 2 şekilde diyor bu gazap giderilir birincisi diyor at tarik al-awwal al-wiqaye birincisi al-wiqaye ay korunmak tıpkı bir askerin savaş sahasına indiği zaman tamam mı bu edindiği siper buna ne diyor kalkan deniliyor öyle yani değil mi kalkan dolayısıyla kişi gazaba karşı şeytana karşı işte bu şeytan ister insi olsun ister cündi olsun bu gibi şahıslara karşı şeytanın vesvesesine karşı ondan sonra insani şeytan yani şeytani ahlaka sahip olan insanların vesveselerine ve bu tür tahriklerine karşı ne yapmak lazım gerçekten İslam'ın ahlakıyla Allah Celle Celalü ve Aleyhisselam'ın istedikleri şekilde korunmak gerekiyor Diyorki, et tariqı sani el ilaj ize veqa al gadab Yani kişi gazaba geldiği zaman veyahut da kapıldığı zaman işte en önemli şey o an için o gazabı gidermek Eyy? Gazaba gelmemek veyahut da sinirlenmemek Tamam mı? <gülüyor> Ve sinirlendiği zaman nasıl e, korunması gereken? <gülüyor> Burada diyor ki birincisi diyor bu eee kalkanlardan birisi diyor El istiâde billâhi mineş şeytanir recîm. Birincisi şeytanın şerrinden, şeytanın vesveselerine karşı tamam mı? Allah'a sığınmak, ey Allah'tan yardım dilemek. Ve diyor ki ayeti kerimede A'raf suresinin 199.i ile 200 201 ile 200 2. ayette şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Birincisine diyor ki: خذ العفو وامر بالعرف تمام واعرض عن الاو اعرف واامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. İkincisi diyor ki: وايمما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. Diğerinde diyor ki: ان الذين اتقوا اذا مسهم الشيطان Eda mesela taifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ki siz ki geldiği seydir ki ve ihwanuhum yamudunahum fil gay thumma la yuqsirun. Buradaki şey gazaba geldiği zaman şeytandan dolayı veya hatta cinni şeytan olsun ister insani şeytan şeytan olsun. Bu iki kişi bu iki cinsten dolayı bazı vesveseler Geldiği zaman veyahut da onu tahrik ettikleri zaman işte bu tür ayetlerle ve ileride gelecek hadislerde ne yapmak gerekiyor? Silahlanmak gerekiyor. Ve burada Allah Celle Celle diyor ki aleyhissalatü vesselam bizzat aleyhissalatü vesselam'a hitap ediyor. Diyor ki Ey Resulüm veyahut da ey Resul Khudil afwe bil ma'ruf Tamam. Bir kişi biliyorsunuz özellikle avam tabaka cahil insanlar. Cahil olan bir insan hemen galeyne gelir. Gelir. Ve bu sinir, en ufak bir şeyden dolayı sinirleniyor ve sinirlendiği zaman da hiç kimseyi tanımıyor. Çocuk ve özellikle aşırı bir sinire sahip ise çocuk anne, baba, kadın, akraba kimseyi tanımaz. Elinde ne varsa vurur. Ve bu Yemen'de çok meşhurdur. Biliyorsunuz Yemen'ler hançer taşırlar. Genelde bu kabice, kabilecilikte böyle hançer taşıyorlar. Ve Bunlar sinirlendiği zaman kişi onun düşmanından intikam almak istiyorsa ne yapar biliyor musun? O siniri esnasında şöyle onun görmeyeceği şekilde parmağıyla şuradan şöyle bir vurur, hançeri çekir önünde kim varsa ona indirir. O kadar ki yani adamlar aşırı gidiyorlar. Ve burada biliyorsunuz Mekke ehli yani cahiliye devrinde Ali Satt ve selamına karşı yaptıkları ve verdikleri mücadeleler Ali satt ve selam onlara karşı çok halim, selim, şefkatli, merhametli bir şekilde onlara ne yaptı? Onlara karşı o şekilde davrandı. Ve burada Allah Celle Celaluhu o insanların o insanların vesveselerine, sıkıntılarına ve verdikleri eziyetlere karşı insan ne yapar? Birisi sana eziyet verse, sen ne olursun? Hemen gazaba gelirsin. Yani birisi seni ister lafla olsun ister fiillerle olsun tabii tahrik eder. <gülüyor> Bir kişi sözüyle veya tefiliyle seni Abi. tahrik ettiği zaman ne olur? Senin orada kızmana sebep olur. İşte biz zaten. Tabii. Evet. Tamam mı? Tamam. İşte o an için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ya ay resul" diyor. <gülüyor> bu kişilerin sana karşı yapmış oldukları bu tür ahlaksızlıktan dolayı sen onlara karşı diyor ki: "Huzul af ve ayun rafat." Tamam mı? "Ve emr bil ma'ruf ve onlara affederken." Tamam mı? Sinirine, <gülüyor> sinirlerine karşı sana, sana vermiş oldukları eziyetlere karşı sen onlara karşı iyilikle davran. "Ve a'rid ani'l cahilin." Ey cahillerden, tamam mı? Yani cahillere aldırma. Bunlar oh. cahildir. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Tamam mı? Cahil olan bir insan her şey söyler. Dolayısıyla diyor ki ayet-üs-sele Allah Celle Celaluhu bu tür cahillere sözlerine, fiillerine aldırma. Yani bu konuyla onlara aldırma ve onlara sırt çevir. Diğer ayeti kerime de A'raf suresinin 200 200 200. ayeti kemer diyor ki ve inme yenzagannaka min eş-şeytani nazg fa'staeiz billah. İnne huve semi'un alim. Buradaki yenzagannaka min eş-şeytan Ey iblis veyahut da iblisin cinsi dışında olan insan Biliyorsunuz şeytanlar iki cinstir Bir insani şeytan, insi şeytan bir de cinli şeytan Burada diyor ki birisi sana karşı Sana karşı herhangi bir kötülükte bulunmak istediği zaman Ve seni kızdırmak istediği zaman Tamam mı? İster vesveseler vesveseler ila olsun, ister sözle. Vesveseyi genelde kim yapar? Cinni şeytanlar yaparlar. Fiili şeylere kim yapar? Genelde insani şeytanlar yapar. Her iki cinsten diyor, bunlardan birisi sana karşı böyle bir tavırda bulunursa diyor, hemen diyor ki ne diyor? Fe'staeiz billah. Ey o cinni şeytandan ve insani şeytandan Allah'a sığın. O kişinin şerrinden Allah'a sığon. Ve kişi sinirlendiği zaman e'udhu billahi mineşşeytan rejim dediği zaman Allah'ın izniyle onu gerçekten manasını bilerek talaffuz ediyorsa Allah Celle Celaluhu o kişiyi o şeytanın vesvesesinden onu koruyor. İnnehu semi'un alim Ey Allah Celle Celaluhu bu şahısların sana yapmış oldukları bu tür Hareketler, vesveselerden veyahut da fiillerden eziyet verici fiiller, fiiller ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu onları bildiği gibi aynı zaman işitiyor. Yani Allah katında hiçbir zaman zayi değildir. Hem bunlar hem dünyada hem ahirette bu kişiler, bu şahsa karşı yapmış oldukları bu tür tavrlarından dolayı Allah Celle Celaluhu onları affetmezse, ey tövbe etmezseler onları cezalandıracak. <gülüyor> Diyor ki inen الذين اتقوا Kimdir muttaki olan insanlar? Genelde hakkıyla iman edip hakkıyla iman edip iman ettikten sonra Allah'ın haramlarından sakınarak Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi nedir? Bu kişiye <gülüyor> muttaki denilir. Ve buradaki muttaki demek takva demek, ay korunan demek. Neden korunur? Ay haramlardan korunur. Emirlerini yerine getirerek haramlardan korunan kişi o kişi nedir? Muttaki sayılır. <tuhun Allah 'ın kuzeyde> İza massehun taifun min eş-şeytan. Tam mı? Türki buradaki taif taifun genelde nedir? Çoğulluktur. Yani çoğul kelimesidir. Taifa olursa tekildir. Ve bu taifa biliyorsunuz mu? Müennesdir taifun muzekkardır. Ha biliyorsunuz Cinler arasında insanlar arasında müzekker ve müennes şahıslar olduğu gibi cinler arasında da hem müzekkeri var hem de müennesi var. Ey dişi ve erkeklik söz konusu. Burada diyor Bu takva sahibi olan insanlar, ey Allah'ın haramlarından sakınıp emirlerini yerine getiren kişiler diyor. Şeytandan bir kısım veyahut da bir şahıs veyahut da bazı şahıslar ona vesvese veyahut da eziyet verdiği zaman ne yapar? O kişi tezekkeru. Ey Allah hemen Allah'ı anarlar. Ve Allah Celle Celaluhu'nun burada azabı ondan sonra ona karşı yapacağı olan veyahut da ondan o kişilerden dolayı anacak olan intikamdan dolayı ne yapıyor burada? Hemen hatırlıyorlar ve gayet muัตedil bir şekilde davranıyorlar. Ey onlar da galayana gelerek ona eziyet veren kişiye ne yapmıyor? Onun gibi ona karşı o eziyetle karşılık vermiyor. Çünkü bir kişi sinirlendi, seni sinirlendirdiği zaman aynı aynı sinirle ona karşı cevap verirsen o zaman senin o kişiden farkın kalmıyor. Öyle değil midir? Genelde sen Müslüman sen olan sen... bir kişi Cahillere karşı veyayahut da cahillere nazaran bambaşka bir hali var özellikle davetçi, ilim talebesi, alim olan insanlar. Çünkü daha bundan önceki sözlerimizde ne demiştik? Hani İsat ve selam onun ahlakı Kur'an idi. <gülüyor> e Allah'ın emirlerini %100 yerine getirip Allah'ın sakındırdığı şeylerden de %100 sakınmasıyla ahlakına olmuş oluyor. %100 Kur'an olmuş oluyor. Ve ummane Aisha'ya sordukları zaman ahlakını sordukları zaman, diyor ki onun ahlakı Kur'an'dan başka bir şey değildi. Burada diyor ki ve an Süleyman bin Surdin kala istabbe raculani inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve wa nehnu indahu julusun ve ahaduhuma ay bu ikisinden, ikisinden birisi diyor yesubbu sahibuhu muğdiben qadeh marra ve cuhuhu aleyhissatü vesselamin huzurunda subhanallahülazim O o azim olan insanın huzurunda düşünün bu kişiler küfürlaşıyorlar. Yani birbirlerine nahoş sözler söylüyorlar. Ali Satt ve selamın huzurunda insan alim bir adamın yanında dilini uzatamıyor, ayaklarını uzatamıyor. Öyle değil mi? Evet, salat olsun. Diz çöküyoruz böyle alimlerin önünde. Yani şey yapamıyoruz, hareket edemiyoruz. Ki Ali Satt ve selam Bu iki kişi diyor Ali Satt ve Selam'ın huzurunda diyor birbirlerine karşı onlardan birisi diğerine diyor böyle çok aşırı giderek ona laf saymaya başladı. Fakalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hinaydin inni la'alimu kelimeten. لو قالها لذهب عنهما يجد. Tamam. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Diyor ki öyle bir söz, öyle bir kelime biliyorum ki o kelimeyi o kelimeyi telaffuz ederek onu söylerse diyor şu anda hissettiği bu kızgınlık hemen gidecek diyor. Allah Celle Celaluhu hemen ona ne yapıyor? Gederi veriyor. Diyor ki inni laa'lemu kelimeten لو قالها لذهب عنه ما يجد. Tamam? لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Na demek min eşeytan racim. Bunu genelde Fatiha'yı okuduğumuz zaman, ilk Fatiha'yı okuduğumuz zaman biliyorsunuz ne yapıyoruz ilk etapta? Subhanek'den sonra Kur'an okuyacağımız zaman ne yapıyoruz? Eûzu billahi mineşşeytanirracim diye istiade ediyoruz. Tabii bu istiadenin birçok çeşidi var. Bir eûzu billahi mineşşeytanirracim var. Bi eûzu billahi's semi'il alim mineşşeytanirracim var. Bi eûzu billahi mineşşeytanirracim min hemzehi ve nefhihi ve nefsihi Bunun genelde Kur'an kuraları Kur'an okuma esnasında bunu pek falan pek falan görmüyorlar. İmam Elbani rahimehullah diyor ki Ali satü vesselam birçok kıraatlarında bu sözlere ne yapıyordu? Tekrar ediyordu. Ama dikkat ediyorsanız özellikle Mısırlı eee Kur'an okuyucuları genelde aûzu billâhi mineşşeytânirracîm derler. Abdülbasit bazen bazı sureleri tekrar ettiği zaman bakıyorsun ki auzu billahi semiel alim minash shaytan ercim diye tekrar ediyorum. Doğrusu sünnet şudur. Hani daha önceden size bir kâide öğretmiştik. Demiştik ki Ali satt ve selam çeşitli çeşitli yollardan bazı fiilleri yapıyorsa en uygunu nedir? Arada arada bazen bunu bazen bunu bazen bunu yapmaktır. Dolayısıyla burada istiâze bazen auzu billahi minash shaytan ercim bazen auzu billahi minash shaytan ercim min hamzihi ve nefhi ve nefsi tamam. Mı? Baizende a'udhu billahi min ash-shaytan r-racim, a'udhu billahi s-sameil alim min ash-shaytan r-racim. Burada a'udhu billahi min ash-shaytan r-racim, a'udhu demek, tamam mı? Burada a'y sığınmak anlamına geliyor. Min ash-shaytan, a'y cinni ateşten yaratılan, e, yaratılan, cinni olan cinsten. Ar-racim, a'y nedir ar-racim? <gülüyor> a'y Allah Celle Celaluhun rahmetinden kovulmuş kişi. <gülüyor> kâbul billah. Onun için Allah Celle Celalü Aliye Sattü Vesselam Müslümanı Müslmana lanet etmesini kesinlikle ne yapıyor sakındırıyor. Çünkü bir kişi bir Müslüman kardeşine lanet okursa o lanet ta göğe kadar çıkar. Açık kapı görmeyince tekrar gelir. O lanet ettiği kişiye gider. Eğer o kişi o laneti hak etmiyorsa o laneti söyleyen kişiye tekrar ne olur? geri döner. Allah korusun. T tekfirlik, tekfircilik veya ota Hristiyançılık veya ota Yahudicilik de aynı o şekilde. Bir kişi kardeşine Yahudi veya ota Hristiyan veya ota kafir dediği zaman aynen o şekilde. İşte burada Allah Resulü'sün demek istiyor ki bu kişi bu kişilere oradaki tavsiyesinde veya nasihatinde diyor. Hani diyor ki demek istiyor ki bu söz onlaradır. Ama bu söz hemdir genelde emdir. Yani her Müslüman için ister şeytani e, cinni şeytandan ister insani şeytandan böyle bir şey geldiği zaman tek yapacağı şey Allah'a sığınmasıdır. Ancak o kişinin ona söylediği sözü tekrar aynı sözle ona cevap verirse o zaman o kişinin diğerinden bir farkı kalmaz. Ha o zaman özellikle Müslüman davetçiler ister o davetçi kadın olsun ister erkek olsun kardeşleriyle olacak olan muasabetleri veya hatta alışverişi veya hatta sözcülüğü veya hatta çocuklarıyla, hanımıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla mutlak manada bir değişikliği olması gerekiyor. Yani herkese katlanacak. Ve her ona karşı ona karşı nahoş söz söyleyen herkese karşı ne yapacak? Gayet normal bir şekilde karşılaması gerekiyor. E aynı karşılığı vermemesi gerekiyor. Ve burada şeytan onu çok sıkıştırırsa O zaman tek yapacağı şey burada Allah hakkıyla sığınmaktır. Peki hocam öfkeli şahıslar niçin areselatü sene onları demiyor? Kul auzu billahi min şerrillez. Diyebilir mesela onlara. Ne söyledi? Burada söyleniyor ya. Ama onları أعرف كلمات لو قالوها ama demiyorlar kul auzu billahi min şerrillez. Yani o sinirlenen bir kişi. Evet. Şimdi mecliste birçok kişi var. İki kişi birbirleriyle münazaa ederken, orada tartışırken bir kişi demek ki Onun ahlakı böyleymiş. Yoksa, yoksa Zaten konumuz ahlak ya. Yani. Sırada yani bozuk ahlaklı olan var mı sahabeden? Yani? Tabii canım. He. Yani adam yani Müslüman olmuş icabında. İslam'a yani girmiştir ve ta İslam'a yani girmişlerdir. Eski cahiliye adetlerinden vazgeçemiyor. Tıp kımeten Muad bin Cabir radıyallahu taala biliyorsunuz. He. Yani Bilal bi Habeşle, Bilal-i bi Habeşle Bilal bi tartıştığı zaman ona dedi ki: "Yapınız Sevde." Abu Terda yani, şeyh Abu Darr Abu Darr bin Abu Darr bin Abdullah bin Saud dedi. Ya. Yani karşı görüşte olunca görüşünü teyit etmedim Abu Darr. Dedi hatta أنت ابن ابن Saud dedi. Vallahi ma atamha Allah miyadi. Abu Darr müdür yoksa Muad bin Jabal müdür. El önemli yani bu ashabdan birisi yani bunlardan birisi tabii Bilal Habeşle tartışınca orada hani Bilal Habeş radıyallahu taala biliyorsunuz kölelikten dönme Ebu Zer ve Yahud da Muad bin Cebel her ikisi de biliyorsunuz hürri olan insan yani köle değildiler. Tabi o beyazdı. Bilal radiyallahu ta'an aşırı siyah idi. Tabi annesiyle onu ne yaptı? Onu küçümsedi. Evet. Aleyhisselatü vesselam o sözü işitince yok yok Muad bin Cebel'dir. Muad bin Cebel dedi ki <gülüyor> ya Muad en temru'um fike cahiliyye <gülüyor> Allahu akbar demedi ki sen cahiliyesin Sen temru'un fikke cahiliye. Sen öyle bir kişisin ki, tamam mı? Cahili adetlerden birisi sende halen mevcuttur. Nedir? Cahili adetlerden olan şeyler nedir? Kişiyi küçümsemek, hor görmek, hakir görmek, daima kendisini böyle efendim hep kendini üstten görmek gibisi. Tabip o kişi müdür olabilir, mınsıb sahibi olabilir, alim olabilir mesela. Diyelim ki arim kijice onu alim olmayan insanlar böyle hep küçümserse, onlara hor bakarsa gibisi. Veyahutta bir zengin fakirlere hor bakar işte sen kimsin gibisi, kaç kuruşun vardır. Veyahutta güçlü olan bir kişi zayıf olan kişiye bu güçlüdür, o zayıftır her şey yaptığı zaman dövüyor mesele. Kabadayılık yapıyor. Böyle değil. Dolayısıyla bu tür şeyler genelde hepsi cahili adetlerden. Cahili yani cahili insanların ahlakından veya yahut da hasetlerinden birisidir. İşte orada bu kişi de belki de daha İslam'a yeni girmiş olduğu için cahili adetlerden işte bu tür sözleri var. Orada ne yaptı ona karşı arkadaşına karşı çok nahış sözler sarf etmeye başladı. Ali satt ve selam onu görünce o oz nahış sözleri söylerken buradaki damarlar şişti. Gözleri kıpkırmızı oldu. O kadar kızardı ki yani sinirinden, gazabından artık ne yapıyor? Burada o sinirinden, gazabından hep arkadaşına savurdu. İşte orada Ali satt ve selam dedi ki: "Eni ale a'lemu kelime ta لو قالها tamam. Le zehba anhu ma yecid." Öyle bir kelime, öyle bir söz Biliyorum ki o sözü, o kelimeyi söylerse Allah'ın izniyle o kendisinde hissetmiş olduğu o kızgınlık ve o taaşırı kızgınlık hemen ondan gidecektir. Nedir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ey kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. O zaman Müslüman Diğer Müslüman kardeşinden bir eziyet gördüğü zaman bu eziyet ister sözden olsun ister fiiller olsun. İster ona karşı sözlen, ona onu kırsın, ister fiilleriyle veyahutta fiiliyle. O zaman o Müslüman o kardeşine karşı hemen aynen karşılık vermeyecek. Tamam mı? Ve orada kendisi çok daha yumuşak huylu. Tıpkı ayette söylediği gibi Ali Sattvas diyor ki, tamam mı? Yani Orada yumuşak, huylu, yumuşak söz söylemeye çalış. Ve mur bil urfi. Ve orada iyiliklen cevap veril. Ta iyiliğe emret. Tamam mı? Ve bu hadis İmam Bukhari ile İmam-ı Müslim'de mevcuttur. Her iki imam da bu hadis üzerine ittifak etmişler. Ey aleyhissalatü vesselam'ın yüzde yüz sözü olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Ve l'me kan el şeytan ala nau'ayn, iblis veyahut da şeytan diyor, iki çesittir. Bir, "nawn yura ayanan" bir kısım veyahutta bir şekil veyahutta bir cins diyor, gözden görülür. Kimdir bu? İnsan. Tamam mı? <gülüyor> Ve nawn la yura. Görülmeyen kimdir? Şeytan, ey cinli olan şeytan. Gözle görülen insan sıfatındadır ama hep şeytanın ahlakıyla ahlaklanmış bir insan. Diliyle gözleriyle, kulaklarıyla ey hep nahoş olan şeyleri dinler mesela. Haram olan şeyleri dinler. Hep şeytanın ona, ona emredeceği şeyleri yapar. Devamlı müzik dinler mesela. Çalgı malgı şu bu falan filan. Kulaklarıyla. Gözleriyle devamlı Allah'ın ona haram kıldığı şeyler ne yapar? Onlara bakar. Bu kimin ahlakıdır? Şeytanın ahlakıdır. Diliyle hep nohosh yalan şu bu fısku fujur astır şu şu sever bunası var buna kızar yani diliyle hep eziyet verir tıpkı lehabın hanımı Ali satt ve selam'a diliyle ve elleriyle Ali satt ve selam'a eziyet verdiği gibi ha oun cemil <gülüyor> işte burada diyor ki şeytan iki iki kısımdır veyahutta 2 2 eşittir 1 gözle görülen bu da insandır gözle görülmeyen bu da ateşten yaratılan şeytandır وهو شيطان الجن ay gözle görülmeyen. Caal Allahu Subhanahu wa Taala el mukhrij min şerr şeytan el ins bil i'radi anhu vel afu. Allah celle celaluhu bu şeytana karşı mansur ve yahut ona karşı galip gelmek için ne yapmış o kişi ne yapması gerekiyor? Ey o cahile karşı aldırmaması ve onun o söylediği sözlerden dolayı da onu affetmesi. Yani daimi affedici olması. Sana söverse bile, tamam mı? Sana söverse, veya hutta seni döverse haksız yerde, veya hutta senin malını yerse sen aynen karşılıklı vermeyeceksin. Halbuki İslam'da kızas var. Yani sana mesela diyelim ki bir tokat vurdu. Aynı tokatı vurabilirsin aslında. Yani bu konuda kızas var ama acaba sana diyelim ki 1 kilo güclüğünde sana bir tokat vurdu. Acaba sen vurduğun zaman gerçekten aynı eşitlikte 1 kilo eşitliğinde sen tokat vurabilecek misin? Kendini kontrol edemezsin. Dolayısıyla ondan çok daha kuvvetli bir tokat atarsan o zaman sen o kişiye ne yapmış olursun? Ona zulmetmiş olursun. O zaman en doğrusu ne yapmak lazım? En doğrusu davetçi Müslüman Ona karşı haksızlık yapan insanlara karşı affedici ve aldırmayı aldırmamak şartıyla affedici olması gerekir. Tıpkı Ali Aleyhissatü Vesselam Mekke döneminde Mekke müşrikleri tarafından ona eziyet edilirken hep onlara Ali Aleyhissatü Vesselam selam olsun diye geçerdi. Ali Aleyhissatü Vesselam ve özellikle Taif hadisesiyle Kabe'nin gölgesindeyken tamam mı Ali Aleyhissatü Vesselam secde esnasında secde esnasındayken Ebu Cehil Ondan sonra Ubey bin Halef, Ebu Leheb, bu küfrün başları. Dediler ki, kim gidecek işte filan adamlar deve kesmişler. Onun işkembesini getirip Muhammed'in kafası üzerine atar. En şakisi ve en şerlisi birisi dedi ki ben. Gitti aldı getirdi. O pislikleri hepsini aleyhissalatü vesselam sucudtayken üstüne ya. attı. O kuvvetu bulu mualli. Allah. Heh. Eh sent. Allahu akbar. Allah. Güzel. Yani şimdi şöyle sen oturuyorsun şöyle birisi böyle pat sana bir tokat vursa tahammül edemezsin. Bu pislikleri bu pislikleri Hz. Sem'in üzerine atmak şu ahlaka bak sen. Subhanallahü Azim. Orada bir miskân zerre kadar kılık bulamadı. Olduğu gibi durdu. Ve Rabbi'yle baş başa. Ta Fatıma radıyallahu taala anha ve Fatıma radıyallahu taala anha gelip o pislikleri üzerinden atıncaya kadar tabii Fatıma radıyallahu ta'anha onlara nahoş sözler sarf etti. Ama Ali sattu sallam nahoş bir söz sarf etmedi. Ancak kaptıktan sonra onlara tek tek dua etti. Ve o beddua ettiği kişiler Allah Celle Celaluhu bedir muharebesinde tek tek öldürdü. Allahu a'zuker. Yalnız şu Ali sattu sallam'ın şu ahlakına bakın, şu davranışına bakın. Hangi hangi alim, hangi İslamcı davetçi böyle bir ahlaka sahip olabilir özellikle bu zamanda ve bu devirde. İkincisi Taif hadisesinde onlara İslam'ı anlatmaya giderken ne yaptılar? Bütün Taif çocuklarını ona çullanırlardılar. Taşlarla, dikenlerle, ağaçlarla önlere ne geliyorsa onu atmaya başladılar. Kamar içerisinde kaldı Ali satt ve selam ve onlara bir kelime nahoş bir kelime sarf etmedi. Ve Cibriy a.s. a.s. a.s. a.s. a gelerek dedi ki ya Muhammed eğer sen istersen dedi istersen Allah Celle Celaluhu şu gördüğün iki da var ya onların üstlerine kapatır, hepsini yok eder. Yok dedi. Ben dedi bunu istemiyorum dedi. Ben dedi onlara affedeceğim. Olur ki Allah Celle Celaluhu bu insanların neslinden Allah'a hakkıyla kulluk edecek insanlar olabilir ve hakikaten de Allah celle celaluhu şu Mekke toplumu toplumundan oraya insanlardan görüyorsun işte şu sahabi o sahabi bu sahabi ve şu işte gelen nesil şimdiye kadar hep Allah'a tam hakkıyla kulluk eden olduğu gibi tabii Allah'a şirk koşan insanlar da vardır ancak bunu örnekten ve bunu örnek vermemden kasıt nedir burada yani özellikle davetçiler bu davetçi ister erkek olsun ister kadın olsun düşmanları tarafından Tamam mı? Düşmanları tarafından, ona, ona laf sayıldığı zaman veyahut da onu eleştirdiği zaman aynı karşılıklı vermeyecek. Örneğin şimdiki İthne Aşeri'ye mensup olan rafizelerin ehli sünnet ve cemaate yap, yaptıkları nahoş sözler veyahut da savurdukları nahoş sözler. Biliyorsunuz sünneleri lanet ediyorlar. Abu Bakr'i tekfir ediyorlar. Lanet okuyorlar. Sövüyorlar. <gülüyor> bir de bir ismi, ismi El-Fehed diye birisi var. Kendisi Eşe Bahrin Şeyh bin Baz'a öyle laflar söylüyor ki kelp diyor. Yani âmâ âmâ âmâ men el basîra ve men el basar diyor. He? Sünni şey şey qrafizi, qrafizidir. Bin Baz'a böyle ve bu sözü bin Baz'a götürüyorlar. Diyor ki Allah ehdî. Eselallah <gülüyor> <As> <gülüyor> el âdîm rabb el âşîm ehdî diyor. Subhanallah. <gülüyor> o ona kelp diyor, tamam mı? Ona sövüyor, küfre diyor tekfir ediyor, lanet ediyor. Ondan sonra kendisi şu güzel sözlerle ona karşılık veriyor. İşte gerçekten bu ancak nebilerin ahlakı olan bir ahlaktır. İşte davetçi erkek ve kadınlar gerçekten böyle kendilerini bu şekilde böyle güzel ahlakla ahlaklandırmaları gerekiyor. Ey kendine alıştıracak. Sinirli olan bir kişi mesela özellikle onu sinirlendirecek bazı şeyler oylar veya taharetler olduğu zaman elinden geldiği kadar sinirlenmemek için kendine yapacak, kendini tutacak ileride geleceği gibi. Kendini tutacak ve sinirlenmemeye çalışacak ve kendine alıştıracak. E sinirlenmemek için kendini alıştıracak. Yani antren kendimi kendine antrenmanlaştıracak. Tıpkı bir sporcu gibi. Ona bir teknik verirler. O tekniği belki yüz defa çıkarır yapar ta yerin turuncaya kadar. Aynen ahlak da bu şekildedir. Mesela bir kişi devamlı kendini gülümsemeye alıştırır. Bazı insanlar yani belki hayat hayatında bir sefer yüzünde böyle bir gülümseme görmüyorsun. Öyle yetiştirmiş kendini ve o şekilde. Bazı insanlar tamam mı? Bakıyorsun ki hep gülümser yüzlü. Hep gülümser yüzlü. Konuşuyor gülümser. Onu kızdırıyorsun gülümser. Subhanallah. Bu da yani Allah Celle Celalü bazı şahsılara verdiği bir fıtrat'tır. Ama sinirli olan bir kişinin yapması gerekiyor onda مطلوب olan şey nedir? kendini alıştıracak. Ey böyle ahlaklı, remah, merhametli, şefkatli olmaya çalışacak. Kendini alıştıracak ki o bir gün gelir o sinir veya o gazaptan kendini alı koymuş olacak. <gülüyor> Diye enou'u tani birincisi neydi? Şeytandan Allah'a sığınmak. İkincisi nedir? İkincisi el vudu. Kişi bazı şahıslar tarafından ister karısı tarafından olsun. Yani karı koca hiçbir birbirlerine kızmıyorlar mı? Örneğin ben eve eve girdiğin zaman sen bir davetçi olarak baktın ki hanımın bugün kızgın bir tavrı var. Sen orada çok yumuşak, çok serin kanlı olmaya çalışacaksın. Buz gibi olacaksın. Çünkü sen de onun gibi ateş olursan burada ateş, burada benzin ile ateş birbirine değ birbirine değdiği zaman ne olur bomba gibi hasal o zaman o zaman ne olacak sen orada buz gibi kesileceksin sen sinirli olduğun zaman o buz gibi kesilecek ve bu şekilde geçip klimayı açtırırsınız zaten Elhamdülillah min eşşeytanir racim Bu da tabii karı kocanın kendi aralarında aldığı ittifaka bağlı Bazı gençler evlendikleri zaman gerçekten birbirlerine bu tür şartları koşuyorlar. Hani daha evlenmeden önce Allah Celle Celalühü bu İslam'ı ona nasip etmiş ve hep İslam'ı yaşamak istiyor. Evlendiği zaman da hanımına diyor ki bak. Ben kızdığım zaman bana karşı buzdolabı kesileceksin. Sen kızdığın zaman ben de sana karşı buzdolabı kesileceğim. Tabii ki çocuklarına karşı yine o şekilde Hanımına karşı, babasına karşı, akabalarına karşı, komşularına karşı, iş arkadaşlarına karşı, topluma karşı. Ha, o zaman niçin? Çünkü davetçi olan kişi bulunduğu toplumda örnektir. Eğer kendisi, affedersiniz o ahlaksız gibi, ahlaksız olursa, insanlara nasıl örnek olacak? Ahlak konusunda konuştuğu zaman ilk söyleyecekleri şey, ya hele filan adam kendi ahlakını düzelsin de ondan sonra bize ahlaka anlatsın. Evet. Ele değil mi? Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir kişi. Tamam mı? Kötülükten sakındırıyor ama o sakındırdığı kötülük kendisinde vardır. Onu söylediği zaman o kişi onu biliyorsa ilk vereceği cevap nedir? Diyecek ki, "Hala sen bir kendini ıslah et ondan sonra bana gel." diyecek. Vereceği karşılık budur. Ha o zaman değil. Müslüman davetçi erkek ile Müslüman davetçi kadın bu konuda Ee, hem kendi nefislerine kendi evlerinde çoluk çocuklarına karşı davetçi, ahlaklı, terbiyeli efendim hem de komşularına, iş arkadaşlarına ve topluma karşı yine o şekilde. Niçin? Çünkü kendisi örnekti. Yani <gülüyor> satt ve selam ümmeti içerisinde, ashabı içerisinde örnek olduğu için herkes ne yapıyordu? O ahlakından etkilenerek o insanlar o müşrik toplumu fevç fevç İslam'a girdi. Dolayısıyla davetçi bir kişi bulunduğu yerde gerçekten İslam'ı yaşarsa Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından gücü nispetinde yasaklarından da sakınıyorsa var gücüyle İslam ahlakıyla ahlaklanıyorsa Allah'ın izniyle o kişi orada bir çığır açacak. Ve orada örnek olduğu için Allah Celle Celaluhu o toplumu eli üzerinde Allah'ın izniyle İslam'a föc föc girecekler. Evet demek ki ikincisi neydi? El vudu. Kişi sinirlendiği zaman, a'udü billahi mineş şeytaner recim dediği zaman yine o gazabı, o siniri, sinirini şey yapamıyor, yitiremiyorsa o zaman ne yapması gerekiyor? Hemen abdest almaya gidecek. Hemen orada abdeste girecek. <gülüyor> Diyor ki: Li hadis Atiyye es-Sa'di radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغضب من الشيطان." Kıskgınlık sinirlilik tamam mı kimden gelir iblisten veyahut da şeytandan gelir ve yahut da insi olan şeytandan gelir ve inne'ş şeytan hulika minen nar doğrusu ve şüphesiz ki iblis ateşten yaratıldı peki ateşin söndürücüsü nedir sudur ateşin söndürücüsüdür onun için burada diyor ki ve innema tutfa onlar bilme Daha doğrusu diyor ateş su ile söndürülür. Feiza gadaba ahadukum felyetawadda. İşte o an için biriniz kızgınlığa gelirse, sinirlenirse hemen orada ne yapsın? Birincisi o şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Hemen arkasında eğer gazabı gitmiyorsa ve yahut da gittiyse de hemen orada gider ne yapar? Gider abdest alır. Bu hadisin şerhinde bazı alimler Tabii bu onların içtihadı. Çünkü hadiste hemen gitsin banyo yapsın yoktur. Ancak ustatlarımız bu hadisi şerh ederken diyorlar ki kişi diyor istiazeye ettikten sonra abdest aldıktan sonra hala mesela sinirlidir. O zaman ne yapar diyor? Gider banyo yapar diyor. Banyo yaptı yine siniri gitmediyse diyor gider yatmaya çalışır diyor. Ki karşılık vermesin ve yahutta aksi bir şey ondan çıkmasın. Tabii ki bu hadiste yok ama bunu yani şeye kıyasen, abdeste kıyasen olarak söylüyorlar. Ve bu gibi kıyasları vermekte bir beis yoktur Allah'ın izniyle ama hadisten değildir. Bu hadise binaen yapılan olan bir kıyastır. Ve demişler ki alimler bu gibi kıyaslar caizdir. He bu gibi kıyaslar caizdir. Yani abdestle gitmiyorsa o zaman banyo yapar, banyoya gitmiyorsa o zaman gider, yatar. Yattığı zaman işte o an için Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu onu o şeytanın şerrinden koruyacak. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü tagyir el hale alli aleyha el gabban. O gazabeh veya o da kızgınlığa gelen kişi bu şeyleri yaptıktan sonra ne yapacak? Hemen mesela burada oturuyorsa öbür tarafa kalkacak ayaktaysa oturacak oturuyorsa kalkacak eğer aktaysa mesela gidecek gelecekken yani hareketlenecek böyle ki orada gidip gelmesiyle oturmasıyla kalkmasıyla yerini değiştirmesiyle ve bununla beraber istihazde isyaza ile meşgul olan مصیرا Allah'ın iznine Allah celle celaluhu ne yapacak onu bu bu şeytan kurtaracak diyor ki Anabi derdiye Allahu Teala anha Radiyallahu Teala anhu قال inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لنا Eğer gazap biriniz o ayakta ise otursun. Sizden bir, biriniz diyor kızgınlığa geldiği zaman. Tamam mı? Kızgınlığa bayağı hutta gazaba geldiği zaman ayaktaysa otursun. Tamam mı? Fe ize zehebe anhu'l ghadab ve illa falyatjı'. Eğer ayaktaysa oturacağım. Oturuyorsa kalkacağım. Tamam mı? Eğer yine de bu tür hareketleri yaparken Eğer kızgınlığı gitmiyorsa o zaman diyor ne yapsın? O zaman yatsın. Buradaki yapma ille de yani ölümün bir cinsi olan yapmak demek değildir. Yani hani yatmak gene %100 böyle aklı başından gidip demesi değildir. Yani mesela sırt üstü ya e, böğür üstü yatar ve en doğrusu da biliyorsunuz sünnete uygun ilk önce sağ böğrü üzerine yatmaktır. Sol böğrü üzerine yatmakla bir beyis yoktur ama kişi özellikle geceleri kendisini böğürsa böğür üzerine yatmaya alıştırsın ki kalp mahlakta olduğu zaman her an için uyana uyanık olabilir dönmelerinde. Ama son üzerinde yatarsa kalp ne olur? Kalp böğüre yapışarak o da rahatlığı bulur. Rahatlığı bulduğu zaman özellikle uykusu ağır ise hiç kolay kolay uyanmaz. Ve bakıyorsun ki Ali Sattu selam döneminde bir kabile varmış. Kesinlikle. Yani dünyanın sesleri onun yanında olsa fecir namazına kalkamıyorlarmış. Ancak güneş çıktıktan sonra kalkıyorlarmış. Onun için Ali Sattu selam onlara dedi ki onları bildiği için, fıtratları öyle olduğu için, cinsleri öyle olduğu için yani siz ne zaman uyanırsanız o zaman fecir namazını kılınız. Yani adamın yanında davul çalsa, memle olsa, <gülüyor> bağırsın, top, top patlasa dediğiniz gibi hiç uyanmıyor. Ne zaman uyanır? Güneş çıktıktan sonra. Allah Celle Celaluhu o şekilde. Güneş çıkar çıkmaz hemen uyanıyor. <gülüyor> Subhanallahul <gülüyor> Azim. Tuttular sabırla bekledik oldu sabırımız. Öyle mi Tayip? Tayip öyle biz Ankara'da kalkıştık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 3. 3.dayız inşallah. <gülüyor> Tayip burada bakın bitirince ona veriyoruz. İnşallah bunun arkası gelecek inşallah. Hadi Allahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem, barakallahu nebiyena Muhammed. Maalesef ve sahibi selam aleyküm aleyküm. Bunu anlattınız da Bir hoca <gülüyor> kardeşimiz anlatıyordu. Her gün kapısında çiçekler saksı. Durduğumuz semtte diyor cami yoktu diyor. Toplandık semt sakinleri, mahalle <gülüyor> sakinleri. Dedi ki ya falanca falanca yerde bizim semtimizde zengin bir adam var. Gel gidip kapısını çalalım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 İhtiyacımız vardır. Bize cami yapılmasına yardımcı olmanı istiyoruz diyor. O da şeymiş yani böyle hani Allah'tan uzak yaşayan birisiymiş. Aç elini demiş. Adam da gayri ihtiyari elini açmış şöyle avucunu sağ elini. Olanca tükürüğün içine balgamıyla beraber elinin içine pü diyor bırakıyor. Yani biz olsak ne yaparız hocam? Allah ne böyle dese 1 kilo değil 5 kilo tokat vururuz değil mi? <gülüyor> adam şöyle yapıyor, alıyor elini üstüne sürüyor. Bu benim için ne diyor? Yarın Allah için yavme la yanfau malu ve la banun illa men ata Allah bi qalbin salik. Allah'ın huzurunda yarın ne takdim edeceğin diyor. Böyle deyince adam buz kesiliyor. Üzerinden han derizse de, soğuk sular dökülmüş gibi buz kesili cami verme salma yapılacak dedi. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya o bir davranışın bak davetçi uslubu dedi ki onu kızablanmamak, yani, hiddetlenmemek. Allah i̇şte Allah o Allah. orada ona karşılık verseydi cami yapamazdı. Ama o hareketi adamın gönlünü fethetti. <gülüyor> cami benim hesabıma yapılacak dedi. Hani böyle güzel uslub hani bizim atasözümüz de var. Deri, derler denilir ki tatlısınız yılanı deliğinden çıkarır. Yani gerçekten tatlı sözlü olmak davetçi çok büyük şeyler kazandırır. Yani o güzel ahlakıyla mesele, o adamın hidayetine de tabii. Sabah tabii. Hani Ali radıyallahu anh Ali Aleyhi Aleyhi islo selam Ali radıyallahu anhu dururken onu savaşa gönderdiği zaman ne? diyor ki o savaş savaş sahasına gittiği zaman dur dimdik dur diyor. Yani böyle büzülme. Savaş sahasında biliyorsunuz eee kişi nasıl olmalı? Çok atik olması gerekiyor. Böyle düşmana karşı ezik bizik olmayacak yani. Böyle boynunu eğik, burnunu falan filan, o şekli falan yok sırık olmayacaksınız. Böyle gevşek olmayacak. Ayak ayak üzerine dim dik dur diyor. Tamam mı? Ve onlara diyor üç şey sun diyor. 1. İslam'a girmeleri, 2. veyahut da diziye vermeleri, 3. veyahut da savaş hemen arkasından diyor ki vallahi diyor senin sebebin ile diyor bir kişiyi hidayete bulursa diyor en değerli kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır. Evet. Yani kıskançlık, güyüç, kuvvet, kabauluk, kavadalık memne bu da her an için yani fetih değil hareket değildir aslında. Evet. Yani düşünün Aişe A.S. o üstün ahlakıyla amcası Ebu Talib'e karşı nasıl davrandı? Ama yine de subhanallah o kişinin doğru yolu seçmedi. Allah dileseydi onu zorla onu Müslüman ettirirdi. Allah Celle Celaluhu ezel-i ilminde Abu Talib'in İslam'a girmeyeceğini bildiği için tamam mı? Küfür üzerinde öldü. Erhamdülillah. Bazı insanlar diyorlar ki yani, neden Allah Celle Celaluhu ona hidayet vermedi? Veyahut da bazı diyor ki Allah hidayet vermedi. Allah hidayet vermedi derken yani sanki adam hidayet yolunu seçiyor da Allah diyor ki yok. Sen hidayet yolunu tutma. Yok öyle değil. Allah Celle Celalühu biliyorsunuz daha önceden biz hani akidede, kaderde kaderin 4 tane mertebesi vardı. Size öğretmiştik. Hatımayan var mı aranızda? Hadi. Kaderin 4 mertebesi usta. Birincisi? He? Birincisi. Birincisi neydi? Hadi usta. Allah asja bilte Allah asja ay bil ghaib bil ilm ehsanta aywa aywa u ba'din bil irhad hah qalb mat qardesh al qalb mujam yas qol shay yani yakunlasdin biraz refat kardesh qif tecek hadi bilginizi Yoklayın bakalım. Bunu 40 növaviye işletelim, <gülüyor> zann bunu işledik. Hayır mıydı? Evet. Bazı ezeli mekânı bildi. Vallahi tarma, ana tekse bugün. Birincisi el ilbu. Ey Allah Celle Celaluhu bildi. İkincisi el kitabe. Üçüncüsü neydi Mehmet kardeş? He? Elbi erham. Dok, dok. Üçüncüsü el irade. İrade ne istedi? El meşia. Yalla dördüncüsü. Şey. Nasıl kuştu? İşte. El halqu. Yani ya. Allah Celle Celaluhu kâinatı yaratmadan 500 sene önce yaratacağı her şeyi onun kendi ilminde mevcuttu. Biliyor. Evet, evet. Alime. Sonra كتب معلمه. Ö bildi bildiğini ne yaptı? Yazdı. Yazdığını, bildiğini, yazdığını o bildiği ve yazdığı şeyi olmak olmasını istediği zaman ne yapıyor? El-meşîa-yı irade İstedi. orada istiyor. İstediği zaman ne yapıyor? Hemen gerçekleştiriyor. Ey yaratıyor. Yani kainatı yaratmadan önce Allah Celle Celalühün ilminde biliyor ki bu kainat böyle şekilde olacak. Ve bu kainat içerisindeki her şey gökte, yerde ve gö göğün ara gökler yer arası ve yahut da yerin yerin 7 tabakasını aş aşağıya doğru 7 tabaka tabakanın içinde olan her şey. Denizlerde, göklerde, yerlerde artık bitkilerden şunlardan, bunlardan ve bu kainatta oluşacak olan cinler, insanlar, melekler. Ve bunu cinler arasında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 Hadiste var ya diyor ki evvel ma khalakil kalem kale ektub ve burada tabi bu kalemin ilk önce arşı mı yarattı kalemin yarattı bu alimler arasında ihtilaflıdır bu mesele. Burada diyor ki ya Rabbi ve mâdâ ektub ya Rabbi ey Rabbim neyi yazayım ben? Ona yazıyor ya şimdiden diyor kıyamet kopuncaya kadar olacak olan her şeyi yaz. Ve orada Allah Celle Celaluhun bilgisinde olan her şey Kalem orda levh-i mehfuzza ne yapıyor? Yazıyor. Her şey yaprağın düşmesi bile Allah Celle Celaluhu katında orda levh-i mehfuzza yazılıdır. Ve orda insanların ben okunaya getireceğim meseleyi Allah Celle Celaluhu o ezeli ilminde biliyor ki kim küfür üzerinde ölecek, kim iman üzerinde ölecek.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 görmeden gerek görmeden bütün insanlığı ne yapardı? Müslüman. Müslüman ederdi ve bu savaşlara savaşlara falan hiç gerek kalmazdı. Öyle değil mi? Evet. İşte burada yani eee gerçekten eee Şahin kardeşim de o verdiği misal gerçekten çok yani her ne kadar yani hadisten değilse de yani gerçekten bu salih insanlar arasında bu gibi insanlar çok Gerçekten. Yani ben bunu birkaç yerde böyle karşılaştım. Adam adam ona küfrediyor, sövüyor falan bir "Cezağallahü" "Cezağallahü" diyor. Adam ona diyor ki "Cezağallahü". Bu "Cezağallahü", "Cezağallahü". Sonra o adam buz kesildi. Ne şeydi? He ben ona söylüyor ki "Cezağallahü". Ben ona sonra diyor ki "Cezağallahü". Tamam mı? Ondan sonra bir baktım geldi adam kafasını öptü. Yani tıpkı bazı sahabiler Ali Sattü vesselam'e yeni İslam'a girmeden önce Ali Sattü vesselam'dan, İsraat Ali Sattü vesselam'dan nefret ettikleri gibi İslam'a girdikten sonra tamam mı? İslam'dan önce ondan nefret ederken İslam'a girdikten sonra yeryüzünde en çok sevdiği kişi Ali Sattü vesselam'dır. Umruhullah. He, ama ha, ah, güzel. Sor, Soruç oldu hocam. Soru. Öyle öyle mi? <gülüyor> Çoğaldı. <gülüyor> bir tanesini buraya ver, bir tane sorda kalsın mikrofonu. Bunun için Hı lazım. Kimdi? Şöyle bir soru var. Saçınızda jöle varken. Efendim? Efendim. Jöle jöle saçınızda jöle varken bazen <gülüyor> ha. Bu jöle saçınızda erken diye mes ederken abdestte bir manisi olur mu diyor? Eee bu gibi şeyler hani bu tırnaklara veya yahutta dudaklara ve sürülen rujlar var ya oje. oje ve o temenakir diyorlar. Eee Türkçe'de diyorlar ruj. ona tırnak için şeyleri. Ruj. Ruj. ruj diyorlar. Oje diyorlar oje. Oje mi diyorlar? Oje ruj dudağa söylüyor. Ruj dudağa deniliyor. Dudağa ha, sürülen boya ruj, ruj deniliyor. Diyeceğim. Tırnaklara sürülen oje boya de. ise oje deniliyor. Evet. Biliyorsunuz bu dudağa ve tırnaklara sürülen şey genelde genelde genelde domuzun yağından yapılır. Allah'ım. <Gülüyor> Çünkü hayvanlar yağları içerisinde gider mi giderilmeyen domuz yağıdır. Domuz yağı ne kadar ağzınla böyle şey yaparsan yine de devam eder. Diğer yağlar mesela sığır eti şöyle yap bakarsın hemen gider. Ama domuz yağı kolay kolay gitmiyor. Onun için kafirler yahut özellikle Yahudiler En orijinal ve yahut da en iyi kalite domuz yağıyla yapılan ruj veya yahut da ojedir. Dolayısıyla dudağa sürülen bu ruj eğer hakikaten khinzirin yağından yapılıyorsa tabii ki bunu kullanmak kesinlikle caizdir çünkü necisdir. Tamam mı? Dolayısıyla bu gibi boyalar veyahut da bu gibi yağlar kullanan kişi Eğer o yağlardan dolayı örneğin oje tırnaklarını boyamış, tamam mı? Tırnaklarını boyamış, abdestsiz iken boyadı mesele. Boyadıktan sonra abdest almak istiyor. Mutlaka o ojeyi çekmesi gerekiyor onun için. Çünkü o oje tırnakla ana tırnaklar üzerinde tabaka oluşturuyor. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? İzale etmesi gerekiyor. Veyahut da eee mesela kadın hayızlı oluyor. Hayızlıyken Hayız olduğu zaman ne yapıyor kadın? Tırnaklarına oje sürüyor. Kocasına şirin gözükmesi için. Hani mesela 1 hafta boyu eee namaz falan yok. O zaman o günler içerisinde kocasına süsleniyor. Peki hayız bittikten sonra ne yapması gerekiyor? Mutlaka o ojeyi çıkarması gerekiyor. Niçin? Çünkü orada tabaka oluşturduğu için su ana tırnağa yetişmiyor. Engel oluyor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 Halin hayız halinde kendi nikah edilir mi? Yok. Hem nikah edilmez hem de boşanmaz. Onun için Ömer Abdullah ibn Ömer radıyallahu taala an e, bir gün hanımını hoş geldiniz sahag geldiniz. Başa koymak doğru değildir. Evet. <gülüyor> Eee, daha çok efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İdare edeceksin üstat. İnşallah. Ahuk'u sarer ya üstat. Ne anlatıyordu üstat? Neyi sormuştun? Kadı, Kadı Hazretleri Abdullah Abdullah bin Ömer, Abu Abdurrahman radıyallahu teala bir gün eee hanımını boşuyor ve o boşadığı an yani gün veyahut da saat O zaman hayızlıydı. Hayızlı olduğunu öğrenince <gülüyor> onun babası tekrar onu ne yaptı? Onu geri döndürttü. Dolayısıyla kadın hayızdayken boşanmaz. Hayız çıktıktan sonra nikah da yine yapılmaz. Eee bazı alimler demişler ki ve hakikaten bu ihtilaf muatber bir ihtilaftır. Özellikle Şafiiler, Şafii alimleri diyorlar ki kadın hayızlı olduğu zaman yani boşanmaktan ayrıdır diyorlar. Niçin? Çünkü zaten nikahı yapılmıştır daha önceden. Nikahı yapıldığı için daha önceden yani hani hutbe yapılıyor ya hutbe yapılıyor. İstendiği için ve diyor ki kadın hayızlı olduğu zaman yani hayızlı olmasına rağmen manen necis değildir. Ve bu meseleyi biz hatırlıyorsanız Hani hayızlı bir kadın Kur'an okuyabilir mi? Okumaz mı? Elni Kur'an'a sürebilir mi? Sürmez mi? Mescitlere girebilir mi? Girmez mi? Hani yine bu hadiseyi biz ihtilafa anlatmıştık ya. Ve demiştik ki yine bu ihtilaf mu'teberdir. Bazı alimler öyle söylüyor, bazı alimler öyle söylüyor. Ha o zaman kadın hayızlı olduğu zaman diyor ki onun nikahını kıymakta bir ve is yoktur diyorlar bazı alimler. Ama doğrusu nedir? Doğrusu hayızlıyken nikahı yapmamaktır. Ve burada Müslüman eee şuurlu bir Müslüman burada uyanık davranması gerekiyor. Ey bir kıza gittiği mesela bir kızı istediği zaman hani gidenler bilmiyor. O zaman soracaklar. Nikahı kıyacakları an yani çocuğun annesi veyahut da ablası veyahut da teyzesi artık kim gidiyorsa soracaklar onlara. Diyecekler ki yani kız hayızlı olduğu bir gün olmasın. Yani hayızdan hayızdan hayızdan çıktıktan sonra veya ta hayızlı olmadığı bir günde onlara ne yapacak? Onlara gün verecekler. Evet. Bu konuda yani Çıklıca bilgi şey alışverişi edilmesi gerekiyor. Allahu alem. Evet hocam burada. Dürtü burada. Kadın Kur'an'ı okursa ve bitirmine birkaç sayfa kala Kocasına hatim yapmama az kaldı diye söylerse, bu sözlü rüya kapsamına girer mi? Bir daha bir de söyle. Kadın Kur'an okusa, <gülüyor> Kur okusa ve bitirmeye bir ya, kaç kadar mesafe kaldısa, kocasına hatim yapmama az kaldı diye... Tekrar alayım mı hocam? Diyor ki, Kadın Kur'an'ı okusa ve bitirmeye bir kaç kadar kadar... Kur'an'ı okursa değil yani, Kur, Kadın Kur'an'ı okurken... Okurken. Evet ve bitirmeye birkaç sayfa kala kocasına hatim yapmama az kaldı diye söylerse onda bir sözyahutta bir şey yani bir kocası ayağa giriyor kocası yani, onun eee kocası on, yok, yok, ona yani, sesleniyor mu Tilavetini bitirmiş yani şeyini hatmisi hatmetmesine az bir şey kalmış kocasına diyor ki yani ben hatmetmeye az kaldı kocacığım diyor mesela Böyle demesinde bir beis var, mı? onu kast ediyor. Yok, yani hangi yönden bu, soruyor? Ona riya girer mi diyor. <gülüyor> Eğer kendisi o riya... Riya olur mu diyor. Mu? Biliyorsunuz riyak, bu riya veyahut da riya karlık kişiyle alakalı olan bir şeydir. Yani batını bir ahlaktır bu, riya karlık. Riya yapan kişi ancak o kişi bilir. Rabbi onu bilir, bir de kendisi bilir. Ama karşıdaki şahıs, <gülüyor> yani mesela şimdi ben bir Müslüman, bir Müslümanın bir amel yaptığını görüyorum. O yapmış olduğu amelden ben hemen orada hemen suizan yapmayacağım. Baba bu adam riyakarlık yapıyor diye. Çünkü bu suizandır. Eee karşıdaki şahsın yapmış olduğu amelden dolayı riyakarlık mıdır, değil midir? Başkası bilmez ama kendisi bilir. Eğer o kadın gerçekten riyakarlık yaparak kocasına o şekilde şey yapıyorsa tabii bu riyakarlıktır tabii. Ama kendisi o riyakarlığı kasdetmiyorsa o zaman Zatrıya karlığıyla koca arasında riyakarlık olmaz mı? Yani Subhanallah hani mesela belki yani belki balayında olabilir de balayından sonraki aylarda yani, bu yani demek istiyorum ki üstad yani bu kasıtla ilgilidir. Niyetle evet. ilgilidir. Eğer kendisi öyle bir niyeti varsa o zaman kendisi biliyor ki riyakarlıktır. Evet. Yalnız sanki ben bu soruyu bunun için sormuyorum. Hani biliyorsunuz. Hangisi hocam? Hani Satvesen bir Hadis-i Şerifte diyor ki bir erkek hanımı diyor tandırın üzerinde bile olsa Onu çağırdığı zaman gitmese Allah'a isyan etmiş olur. Neye? Ey cıma yatağa çağırdığı zaman kadın mesela meşguldür. Artık iş yapıyor, yemek yapıyor, mesela evi temizliyor veya ota Kur'an okuyor veya ota kitap yapıyor. Kocası eve geldi, mesela onunla yatmak ister. Onu çağırdığı zaman o an için ona cevap verir. Yani Kur'an bile okusa hemen ne yapacak? Kur'an'ı kesecek ve yani orada ara verecek ve hemen gidecek kocasının isteğini yapacak özellikle onun kocası sinirli bir koca olduğunu biliyorsa eğer orada nahos sözler sarf edecekse veya ona kuduracaksa veya onu döveceğini biliyorsa hani ahlakını biliyor. Böyle bir ahlaka sahipsa onun kocası hemen orada çünkü Kur'an okumak biliyorsunuz eee müstahaptır. Farz farz değildir. Orada hemen Kur'an'a Kur'an'ı ara verecek ve gidecek kocasının isteğini yerine getirecek. Bu, Sanki ben sorudan bunu anladım yani. Bu kadının da Kocası istediğinde geçelim yani mesela kocası istediğinde kadını alttakini beraber olması gerekiyor. Kadın da istediğinde kocası mecbur mu yani? Tabii. Aynı eğer onda şey. bir hastalık yoksa yine İbn Abbas radıyallahu Teala anh diyor ki ben devamlı diyor hanımımın benim hanımımın diyor bana devamlı süslenmesini bana karşı süslü püslü olmasını isterdim diyor. Ben diyor eve gideceğim zaman tıpkı ben hanımımdan istediğimi ben de kendimi ona karşı hazırlıyordum diyor. Yani eve gideceğim zaman diyor Radiyallahu Teala diyor. Tıpkı benim hanım bana süslendiği gibi ben de ona karşı süsleniyordum. Sarığıma dikkat ediyordum, elbiseme dikkat ediyordum, sakalımı tarıyordum, ağzımı misvaklıyordum. Ben yani onun bana hazır, nasıl hazırlanmasını hissediyesem diyor ben de ona karşı o şekilde hazırlanıyorum. Ve biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu'nun kadına vermiş olduğu bir şehvet gücü gücü var. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kadına verdiği şehvet gücü erkeğin şehvet gücü üzerindedir. Ey kadın şehvete geldiği zaman erkekten 70 derece farkı vardır. Daha fazla ya. Yani. Daha fazla. Onun için onun hanımı gerçekten o an için beyiyle cimax yapmak istiyorsa o zaman istediği zaman beyi onunla onun isteğini gidermesi gerekiyor. Ve bir gün Ali Sattwastu sallam bir gün Ali Sattwastu sallam mescide giderken cemaat mescide girdikten sonra orada hemen süratli bir şekilde evine kalktı gitti. Bir an için bibe geldi. Tekrar geri geldikten sonra baktılar ki saçlar ıslak. Sakalı falan hepsi ıslak. Ve orada Ali Sattwastu sallam onlara söylüyor diyor. İşte diyor o an için aklına geliyor Ali Sattwastu sallam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 Bu konularda gerçekten birbirlerin haklarını korumaları gerekiyor. Ve biz bunu kadın haklarında bunu buna değinmiştik değil mi? Karı koca haklarında. Ee, sen yoktun. Rıfat kardeş. Bu bu meseleye biz karı koca haklarında buna değinmiştik. He efendim ee, bir baba baba bir anne farklı olan bir erkek kardeşim var. Benim annemim erzildi kızla bu erkek kardeşim evlenebilir mi? Annelerimiz ayrı olduğunda ikimizin de süt kardeşi olur mu? Babam kızın süt babası olur mu? Bir daha söyle üstat. 3 dolar. Babası bir, annesi farklı olan bir kardeşim yani, var. Yani kişi yani bir eee babası bir ama yani her iki yani hem iki kızın anneden olan kardeşi var. Yani hem kendisinin hani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 Şahıslar caiz olmadığı gibi onun kardeşleri de onunla evlenmez. Niçin? Çünkü onun kız kardeşidir. Yani ağabeyesinin kız kardeşidir. Veyahut da kardeşinin kız kardeşi olduğu için onun ağabeyesi veyahut da onun kardeşi o süt emdiği kız ile ortaklaşa süt emdiği kız ile evlenmek kesinlikle caiz değildir. Çünkü ağabeyesinin veyahut da kardeşinin süt kardeşidir. Biliyorsunuz süt kardeşi yani aynen her şeyde kardeştir. Ama buradaki anladığım ya sanki öyle değil hocam. Ne diyor? Sanki eee iki anneden olmuş. Yani babası evlendiği kadından herhalde e, kız kız kardeşi var herhalde. Onunla yani kendisi babası eee annesiyle evlendiği gibi o üvey kardeşi de kendisinin düğüy kızıyla evlenebilir mi o manada soruyor galiba. O zaman sen bir daha sor ustam. Bir daha ben onu bize oku. Ben öyle anladım sakıya abi. Yok oğl işte. Tamamdır. Bir önce sor bir önce. Anladım anladım. Hocam baba bir. Yani bir dakika. Yani şimdi diyelim ki benle Refaat Refaat kardeş İkimiz bir anneden kardeşiz. Öyle mi? Bir ya, babadan baba kardeşiz. Bir. Baba bir. Babamız bir evet. ama annelerimiz ayrıdır. Evet. Tamam bu bir. Bunu anladık. Evet. Anne farklı olan erkek kardeşim var. Yani anne farklı. Rıfat'ın annesi be... farklı, senin annenden farklı. Heh. Ama babamız 1'dir. He. Evet. evet. Benim annemin emzirdiği kızla, kızla, bu erkek kardeşimin kardeşim evlenebilir mi? İşte bu, evlenemez niçin? Kardeşiz. Çünkü bu onun kardeşidir. Yani abesinin abesinin veya da kardeşinin kardeşi olduğu için o da onunla yani abesinin veya da kardeşinin kızıyla yani süt kardeş süt kızıyla veya da süt kardeşiyle evlenmek caiz değildir. Allah razı olsun. Çok ediyor. Usta şeker yok bunda. Hocam eee bu bu zamanda çok evlilik e, olabilir mi? Tabii ki. <gülüyor> Erkekler bu konuda Peygamber Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'sinin taklit edebilir mi? Cennette evlilik hadisesi nasıl olacak? Yani herkes dünyadaki zevcesiyle mi evlenecek? Biliyorsunuz bu İslam'da taaddudü zevcât yani esastır. Ama şartları var. Bunun şartları var. Yani bu demek değildir ki yani Allah Celle Celaluhu 4 tane kadın ile evlenir evlenir denir değil dediği zaman bu demek değildir ki yani hiç bir şartı olmak sizin hemen evlenecek. Ve <gülüyor> biliyorsunuz Nisa suresinde Allah Celle Celaluhu bu meseleye değinirken diyor ki eğer bu şartları tahkik edemeyecekse veya ota yerine getirmeyecekse o zaman diyor ne diyor Allah Celle Celalhem bir tane ile niyet etsin diyor. Bu şartlar nedir? Özellikle bu zamanda. Yani şartlar hem maddi yönden hem manevi yönden. Bir erkek bir erkek mesela diyelim ki şehveti arzuları fazladır. Bir kadınla bir kadın ona yetmiyor. Yetinemiyor daha doğrusu. Özellikle kadın mesela ayda her ayda bir sefer de hayızlı oluyor. Adam şehvi şehveti de fazla olduğu için özellikle genç iken bir hafta cımasız kalamayacağından dolayı Orada ne yapması gerekiyor? İkinci evliliği hissediyor veyahut da istiyor. Bu ikinci evliliği yapabilmesi için hem maddi yönden her iki kadın arasında adaleti oluşturması gerekiyor. Hem cinsi yönden de burada taksimi yüzde yüz eşit yapması gerekiyor. Ancak kalpteki sevgi hariç. Yani bir erkek iki tane hanımına karşı Hem manevi yönden hem maddi yönden adaleti koyması yani tesis etmesi ve tahkik etmesi vaciptir. Ancak bu iki kadına karşı olan sevgisi burada Allah Celle Celalühu sevgiyi vacip kişiye vacip kılının için çünkü bir erkek kalbinde bir karısını diğer karısından aradan daha çok sevebilir. Niçin? İşte davranışından dolayı, ahlakından dolayı veyahutta fiziki yapısından dolayı. Yani birçok şeylerden dolayı bakarsın onu ne yapabilir daha çok fazla sevebilir. Örneğin Ali satt ve selam biliyorsunuz vefat ettiği zaman 9 tane hanımı vardı. Vefat yani vefat etmeden önce daha önceden 11 tane zevcesi vardı Ali satt ve selam. Ancak Hayır. vefat ettiği zaman nikahı altında 9 tane kalmıştı. <gülüyor> çok evlilikle ilgili Soru. Yok. Ben neyi örnek vermiştim? Bismillah. 9 tane eşit. Vefat ettiğinde 9 eşit kalmıştı. Evleneceği zaman hem maddi yönde hem de şey yönde eşit olması lazım. Hem maddi mi? hem manevi eşitlik sağlanması lazım dedin. Inak'i unuttum. Subhanallahü aleyhi billahi emşehtera. <gülüyor> yani demek istediğim şu. E şimdi Allah Resulatü vesselam. Heh, şimdi hatırladım. Allah Resulü'nün selam hanımlara arasında en çok sevdiği yani kalben en çok sevdiği kimdir? Hadice validemiz radıyallahu teala ta anh. Tabii ondan önce. Hadice validemizi gerçekten çok severdi. Niçin çok severdi? Çünkü hiç kimse ona sahip çıkmazken ona sahip çıktı. Hiç kimse ona yardım etmezken o malıyla canıyla ona yardım etti. Dolayısıyla Hadice validemizin birçok nedenlerinden dolayı Hz. Ömer'in zevcelerini daha çok seviyordum. Ama Hatice validemiz vefat ettikten sonra zevceleri arasında en çok sevdiği kadın kimdi? Ayşe, Ayşe, Ayşe validemiz idi. Tamam mı? Yalnız Taksimatullah aleyhisselam kesinlikle taksir yapmıyordu. Ey bir gece bunun yanında, bir gece bunun yanında, bir gece bunun yanında, bir gece bunun yanında. Veya hatta diyelim ki mesela bir kan mesela bir kadına gitti. Bu kadınla mesela diyelim ki iki defa cemaat yaptıysa diğer kadınla da ikinci cemaat yapacak. Yani bu cinsel cinsel münasebeti de eşit olması gerekiyor. Çünkü erkeğin isteği olduğu gibi kadının da isteği vardır. Yani onda bir şevki, arzuları var. Dolayısıyla erkek hanımını şevki arzularından dolayı tatmin etmesi gerekiyor. Ona karşı zinetlenmesi, ona karşı süslü süslü. Çünkü erkek devamı böyle yani pinti pinti pinti olursa, şık şekli şimhalı elbisesinde kadın özellikle gençse takvası da yoksa fazla gözü dışarıdaki erkeklerde kalır. Yani mesela şöyle birisi temiz elbiseyleğini gördüğü zaman ya ona ne olsun keşke kocam da böyle giinseydi gibi hisseder. Ha o zaman erkek hanımından ona karşı nasıl süslenmesi, süslenmesi, maddi yönde, manevi yönden onu tatmin etmesini istiyorsa erkek aynı o şekilde hanımlarına karşı ne yapması gerekiyor? Bu eşitliği sağlaması gerekiyor. Eğer gerçekten maddi yönden, manevi yönden bu eşitliği sağlayacaksa dört tane kadına ne yapabilir? Evlenebilir. Ancak bir şart daha var bu en önemli olan şart var. Özellikle bu devirde. Özellikle bu devirde. Örneğin bazı kadınlar da mesela şart koşuyor diyor ki tamam ben sana bir ikinci evli olarak gelirim ancak ben bir ev tek evde oturmam. Bana ayrı bir eve çağırsın. Tamam mı? Ben diyor senin hanımınla oturamam. Aa bana ayrı ev açarsın. Şart koşuyor kadın. Tamam diyor sana ayrı ev açarım. Burada iki ayrı ev açacağı zaman bundan da çocukları olacak, bundan da çocukları olacak. Çocukları oluncaya kadar en azından kadın ayrı bir evde yatacak. Diyelim ki bir bu kadının yanında bir hafta kaldığı zaman bunun yanında bir hafta kalması gerekiyor. Veyahutta taksimatu bir bir gün bunun yanında bir gün bunun yanında. Mesela diyelim ki bir kadın yanına gittiği zaman bu kadın o zaman kocası orada ne olacak? Kadın bu kocası orada olmadığı zaman belki bu kadın fecir namazına kalkmaz. Çünkü bu erkek bu kadından sorumludur. Kullukum raa <gülüyor> ve kullukum mesulun alaaaytihi. Ve yahut o kadından gelecek olan çocuklar. Hele hele 4 tane kadınla evliyse. Şundan 5 tane çocuk, bundan 2 tane çocuk, bundan 4 tane çocuk. Bu çocukları Eğer İslam terbiyesi üzerinde yetiştirmeyecekse, eğer dine kazandırmayacaksa, sadece şehvetini yerine getirmeyecekse bizzat ben İmam Ebû'l-Mezrahî Mahullah ile İmam Elbani'nin bu mesele ile ilgili soru cevap esnasında dinledim. Diyor ki: Kişi maddi yönden ve manevi yönden diyor adaleti sağlayıp diyor eğer dini yönden sağlayamayacaksa diyor, diyor o kişi evlenmesi, böyle bir zamanda, böyle bir devirde evlenmesi, ikinci iletiştirmesi veyahut da üçüncü iletiştirmesi ona caiz değildir. Niçin? Çünkü evlenmekten hedef nedir? Evlenmekten, evlenmekten hedef, nesli çoğaltıp o nesli İslam'a kazandırmak. Allah'a kulluk yaptırtmaktır. İlle de yani böyle, yani şehvi arzularına sahip olup tamam ondan sonra bitti gitti değil. Mesele bu değil. Evlilik sadece bu değil. Evet. Yani bazı şeylerden birisi de budur. Yani şehvi arzuları her iki taraf kadın ve erkek şehvi arzularını yerine getirmektir. Ancak bundan çok daha üstün bir şey var ki o kadın ve erkekten gelecek olan çocukların İslam terbiyesi üzerine terbiyelendirilip namazları vakitlerinde kıldırıp tamam mı? Onlara emredip yani emri bil ma'ruf nehyi an'l kemar yapmak. Çünkü koca her şeyden önce ilk önce kendi evinde davetçi olması gerekiyor. Bir koca veyahut da bir erkek kendi evinde İslam devletini kurmuyorsa Kendi evinde İslam devletini kurmadıysa dışarıya doğru nasıl İslam devletini kurduracak? Kendi ahbapı arasında, arkadaşlar arasında, akrabalar arasında veyahut da toplumda eğer kendisi namaz kılmıyorsa, çocuklarına kıldırmıyorsa, eğer halamları irtikap edip emirlerini yerine getirmiyorsa burada o zaman bu adam kendi evinde İslam devletini kurmuş değildir. Ve biliyorsunuz Ali Sattu vesselam 3 merhale üzerinde İslam devletini kurdu. İlk önce kendi nefsinde Allah celle celaluhu 40 yaşına kadar onu evet. İslam'dan önce bile İslam ahlakıyla ahlaklandırdı. Ali satt ve siremi. İslam geldikten sonra ondan sonra İslam devletini kendi nefsinde kurdu. Ondan sonra kendi evinde kurdu. Ey hanımı Hz. Hatice ile kurdu. Ondan sonra aşiretine çıktı, ondan sonra topluma, ondan sonra devlete çıktı kendine hapsinde tabii ki bu İslam'dan önce sonra İslam'dan sonra ay ona vahy edileni %100 yüz inanıp emirlerini yerine getirdi ve biliyorsunuz ilk gelen emir neydi? Iqra emriydi. Oku. Ve bu bir emirdir. Ondan sonra ikinci şey neydi? Bunda nebi oldu daha resul olmamıştı. Oku ayeti Şeva'da indiği dekir zaman, dekir zaman dekir. evet. Eee Müddessir suresi indi. Ordaki Müddessir suresi orada hemen bu sefer tebliyle dışarıya karşı tebliyle mükellef oldu. Ve demin şeyhin kardeşi ne okudu ayette? Söyledi neydi? Ve endir ashiretekel aqrabili kel kenje. Ondan sonra ne yaptı? Aşiretine çıktı ve biliyorsunuz safada ana çıktı. İşte ben size şu işte şu dağın arkasından size bir ordu geliyor ve bu ordu size şöyle şöyle yapacak desem inanır mısınız? Hepsi bir ağızla der evet inanıyoruz. Çünkü senden asla yalan sadır olduğunu duymadık ve görmedik. Sen gerçekten haber verirsen, böyle bir haber verirsen bu haberine inanır ve geliriz. O zaman dedi ben Allah Celle Celalü tarafından sizin için veyahut da size elçi olarak gönderildim. İşte o zaman ilk itiraz eden ona karşı koyan amcası Ebu Leheb Abdul Üzza denilen Ebu Leheb Şehstir. Ve orada evlilikle ilgili dört bunu ikinci kimi kendisinden dede mi tutacak? He evet. Ben kazadan sonra subhanallah ben hafızam bazen gidiyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Geçen de sen pazartesi cumartesi günü derse geliyorum. Eğer ki ben pazar günüdür sayınıyorum. Halbuki cumartesiymiş. Derse geliyorum ama sanki hiç kimse gelmedi. Vallahi acayip. O nereye gitti? Yok mu sesi burada? Eyni bu mu? Umrum bu şarttan oldu şimdi. Bu hani biz kazaha kaza yaptığımız kazada var ya hepimiz kaza kafadan vurulduğumuz için eee bu bazen muhavza dengem gerçekten gidiyor. Şu ana kadar benim hanım da oylamumu saptı efendim. Onun ben anlatayım da bitireyim de acizane bu önemli bir meseledir. He. Yani buradaki bir erkek, bir erkek şehvi arzularını yerine getireyim derken ikileştirmek, üçleştirmek, dörtleştirmek yapayım derken bu tür şartları göz önünde bulundurmazsa kesinlikle sadece şehvi arzular için evlenmek caiz değildir. Ancak Ancak dinin yönden, manevi yönden, ay kad cinsi yönden, hem maddi yönden adaleti sağlayacak sahir iki kadına, öbür taraftan cinsi yönden her iki kadını da orada eşitliği sağlayacaksa, üçüncüsü dini yönden burada Allah'ın emir ve yasaklarını ikame edecekse bu evlerde o zaman ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yapmakta bir beis yoktur. Yakınlık. Ve yalnız dedi ki bu öbür dünyadaki e, evlilik Eşi. nasıl eş biliyorsunuz E mesela kişinin nikahı altında kaç tane hanım varsa öbür dünyada aynı kadınlar onun nikahı altında olacak. Ancak eğer boşadıysa onun öbür dünyada onun hanımı değil, kimin nikah en son kimin nikahı altında kaldıysa o kadın o kişinin öbür dünyada o kişinin karısı olacak. Ama dünyada diyelim ki 3 tane vefat ettiği zaman mesela Hz. Selam vefat ederken 9 tane hanımı 9 tane hanımı varken vefat etti. Pekala. He, yani Kahnday kan vefat etti. Dolayısıyla he bu 9 tane hanım onun hanımıdır ü bir dünyada. Tamam mı? Aynı zamanda onun hanımlarıdır. Peki vefat etmeden önce vefat eden kadınlar ve biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu resullerin hanımları ile hanım evlenmek kesinlikle caiz değildir. Çünkü resullerin anneleri ümmetin anneleridir. Onun için Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu Aleyhissatü vesselam vefat ettiktan sonra onun hanımları ile evlenmeyi ne yaptı? yasakladı. Çünkü manen onların anneleridir. Dolayısıyla Ali Satt ve selam'dan vefat eden kadınlar ile onun vefat ettikten sonra nikahı altında olan kadınlar öbür dünyada yine onun hanımlarıdır. Peki normal erkekler nedir? Normal erkeklerin nikah vefat ettiği zaman nikahı altında olan hanım hangi hanımsa öbür dünyada yine onun hanımıdır ve bütün horiler üzerinde orada emir oluyor. Yani emira oluyor. Efendim. Tabii tabi, He, olur. cennete gir olursa tabii. He cennete gir orada da girerse. Yani. yani iman üzerinde öldüyse. Çünkü bizim inancımıza göre hnisnet ve cemaatin inancına göre miskal mis zarra kadar imanı <gülüyor> olup da o iman üzerinde öldüyse netice itibariyle sonucu cennettir Allah'ın izniyle. Bir de cennette Hı. bekarlık yoktur. Laysa fil cenneti azab diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Uzubiye. He. Cennette bekâr yok, bekarlık yoktur diye alışlere herkes evlenecek. Yalnız biz bismillah. Bir gün usta'larımız ustalarımızın bir sohbetinde bir kadın soru soruyor. Tead üzerinde. Diyor ki ya şeyh diyor Allah Celle Celalü hep erkeklere huriler, hep huriler huriler şey yapıyor. Hurilerle onları şey yapıyor. Yani hep teşvik veriyor. İşte şöyle yaparsanız şöyle hurileriniz olacak böyle. Ya kadınlar diyor neler olacak? <gülüyor> İbnü'l-Esîb'e soruyorlar. Ben, evet. <gülüyor> öyle bir soruyu İbn Uteymele sordu. Subhanallah alazim. Diyor ki vallahi diyor bu soru hakkıyla iman eden bir kadından gelmez diyor. Subhanallah diyor. Nasıl olur da bir kadın böyle diyene? Demek istiyor ki mesela bir kadın kız olarak vefat etti. Tamam mı? Ama bu kadın çok salihadır ve hatta bu kız çok salihadır ve dünyada evlenmedi mesela. Tamam. Peki Şakası. bu kıza karşı öbür dünyada tamam. Allah celle celaluhu neyle mükafatlandıracak? Yani hani ha, kızım, erkeklere huriye veriyorsa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 Huri erkek diyen bir şey yoktur. <gülüyor> bir de zaten bekar olarak ödüğü zaman bir kadın, bir kız yani. Allah-u Teala cennette bekar olarak ölen erkeklerle evlendirecek. Ibn-i Huzim'in Rahim'in Allah böyle diyor. diyor. Allah rahmet etsin. Yani cennette bekarlık olmadığı için herkes evlenecek. Aslında bu normaldir değil mi? Yani erkeğin aklına gelebildiği gibi. Yani aslında hanımın da bir kadının aklına gelebilir değil mi? Ama Şeyh bin Huzim'in Hucam. Aslında burada diyor öyle bir şey söylemiyorum. Şeyh bin Üzeym'e de öyle galiba soruyorlar. Diyor ki Çünkü kadın diyor mahalli ragba. Mahal mahall talep diyor. Yani kadın iste, istek yeridir diyor yani. Erkek eee evlenmek istediği zaman erkek kızı talep eder diyor. Kız erkeği talep etmez diyor. Genel olarak. Onun için diyor Allahu Teala erkeklere bunu eş şey etmiş. Teşvik erkekleri buna teşvik etmiş. Ama kadınlara da işte iman ederseniz karşılığında bu nimetleri siz de kalk olacaksınız diye Allahu Teala bunu ihman etmiyor. Ya. Ama erkekleri siklet meselesi sebebi yani erkekler genelde bu kadına eee şeylere taliptir yani. O yönde söylüyor. Tam kadınlar da onun için erkekler için yarattığı kadınlar. Evet. Yani böyle. Ama bu zaman değişiyor herhalde. Bu zaman bak sen genelde kızlar erkekleri istiyor, onlar açık koyuyor. <gülüyor> şimdi edep takalmamış ki. Evet. Yani şimdi okullarda genelde okullarda genç kızlar gidiyorlar erkeklere muhtaç oluyor. Özellikle şeriatçı, İslamcı gençlere. Bazı kardeşlerimiz vardı. Geliyor onun üstüne atlıyor, yine ondan kaçıyor. Ya diyorsun, sen, sen buzdolabım mısın, nesin diyor ona. Yani takvali olduğu için hiç kızlarla alakası yok mesela tamam mı? Hiç yaklaşmıyor. Geliyor kendinin üstük üstüne atıyor böyle. Saarıyor, mağarıyor. Buz gibi. Sanki sen buzdolabı mısın? Nesin diyor. <gülüyor> yani olan böyle bir şey isteği yok. Kadın geliyor, kız geliyor illa da yani tecrübe <gülüyor> <Çok>, bir şey. <gülüyor> eşiyle 4 ay cemaat yapmayan bir kişinin nikahı düşer mi diyor? Eee bu de, yani bu eli şey Yani yan yana eşiyle. oldukları hali de mi yoksa yok, gurbette olduğundan gurbetten gurbetten dolayı. dolayı mı? Gurbetten dolayı mı? Şimdi şimdi. Hı. Eşiyle de 4 ay cıma ile girmeyeni nikahı düşer mi? Diyorlar ki 4 ay eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen yani cıma yapmıyor nikah düşer. Orada Bunun kasıt gurbeti. Ya, gurbeti. Burada diyor. yani soru net değildir ama biz yine açalım inşallah. İki, iki, yani anladık. Şey He. Yani e, her iki yönden de olabilir. Bazen olabilir. Bazen bir erkek bir erkekte bir hastalık olabilir. Ve bu hastalığı 4 ay, 1 sene, 2 sene sürebilir valid nikah altında olmasına rağmen bu hastalığı bir sene sürebilir veyahut da bir soğukluğu olur onda mesela hastalığından dolayı veyahut da herhangi bir hastalık hastalığa yakalanıyor. O hastalığından dolayı hiç ceyvi arzuları olmuyor. Dolayısıyla olmayınca cemaat yapamaz. Öyle değil mi? O zaman nikah cimayla irtibatlı değildir. Nikah şila ile irtibatlıdır. Boşamakla irtibatlıdır. Yalnız bu gurbette olursa gurbette olursa ve genelde hakikaten Türkiye'de bu tür pamtanalar oluyor. Bir kişi gidiyor hanımında mesela 1 sene uzak kalıyor. Ondan sonra diyorlar ki nikah tazeleyelim. Veyahut da adam konuşma esnasında işte nikah nikaha zarar verecek sözler söylediği için hocalar Türkiye'de yatsı namazından sonra birçok yerlerde Perşembe günü hocam. Perşembe günü yatsı namazından sonra tesbihat şubu falan falan bittikten sonra hoca orada nikah tazelemesi yapıyor. Tazele Allahma inni uridu an mujaddid yani, el imane. Ama bu gerçekten sünnette böyle bir şey yok. Ey böyle bir manada tecdidi nikah diye bir şey yoktu. Eğer o kişi gerçekten hanımını boşattıysa %100 boşadığını biliyorsa O zaman üdde çıkmadan önce nikahı ne yapması gerekiyor? Hanımını getirmesi gerekiyor. Ama öyle bir şey söz konusu olmadıysa kesinlikle bir sakıncası yoktur. 2 sene, 3 sene, 4 sene bile. Dolayısıyla onun kocası gurbete çıktığı zaman alimler diyorlar ki anlaşarak çıkması gerekiyor. Niçin? Çünkü erkek hanımından uzak kaldığı zaman hanım genelde kadınlar 4 aya kadar sabrederlerlermiş. Onun için Ömer radıyallahu Teala döneminde sağa sola fetihler yapmak için askerleri gönderdiği zaman veyahut da gönderdikten sonra e, Medine'de ne kalıyor? Kadınlar kalıyor ve Ömer radıyallahu Teala'nın adetinden gece devamlı Medine'yi kontrol ediyor. Sokaklarında böyle geziyor, kontrol ediyor. Aynen bir bekçi gibi. Hani o zamanın ül emri ile bu zamanın veli emrileri. Orada sokakları gezerken geceleri bir kadından bir destan söylediğini duyuyor. Yani kocasına karşı yani kocasını özdeyişi sözler sarf etme yani. Yani ne diyorlar? Şiir. Arapça şiir diyorlar. Türkçe'de ne diyorlar? Şiire. Diyor. Yok şiir de. Anladın mı? Aşk şiirleri. Aşk, şiirler. Aşk şiirleri ha. hocam. E şiir mi diyorlar ha? Aşk şiirleri söylüyorlar. Seviyorum burayı. Orada dinliyor bakıyor ki kadın kocasına karşı böyle eee ist eee istici şeyler sözler söylüyor. Hemen orada kızı Hafsa'ya koşuyor. Ve kızına diyor ki Hafsa Hafsa kızına diyor ki kızım diyor. Bir kadın ne kadar kocası'ndan uzak kaldığı zaman kocasını hissedebilir. Yani cemaat hissedebilir özler yani. He özler. Diyor ki baba diyor. 4 aya kadar kadın sabredebilir diyor. E 4 aya kadar Hala takvalıysa diyor ki kesinlikle böyle bir şey aklına gelmez. 4 aydan sonra diyor kadının aklına gelmeye başlar. Ey o cıma yapmaya ne yapsam isteği gelir. Vallahi diyor bundan sonra bir askeri, bir mucahidi 4 aydan fazla tutmayacaksın ve böylece 4 ayda bir Radiyallahu Teala anh mucahitleri değiştiriyordur. Bir kafile gönderiyor, bir kafile geliyor. Bu bu şekilde. Bu Yani adaleti ikame etme bağındandır. Yoksa boşanacağından dolayı değil. Dolayısıyla bir erkek hanımını boşa boşamadığı müddetçe o kadın onun nikahı altındadır. İster gurbette olsun, ister bulunduğu yerde olsun. Yani cemaa alakası yoktur. Anlaşıldı mı? Ama eğer hiçbir hastalığı yoksa ve gerçekten hanımıyla 4 ay boyu cemaat yapmıyorsa gerçekten o adam karısına zulmetmiş oluyor çünkü o kadın bazı haklara sahiptir. Tıpkı, tıpkı kendisi bazı haklara sahip olduğu gibi. Ve bazı ahlaksız erkekler var. Müslüman olmalarına rağmen ahlaksız erkekler var. Bulundukları yerde bile. Yani hanımının yanındadır, kendi evindedir. Buna rağmen ayrı kadınlarla ilişkiler kuruyor. Veya hatta gurbete gittiği zaman o erkek ahlaksız erkek ne yapıyor? Gayri meşru yollardan şehvet şehvi arzularını tatmin ediyor. Peki aynı karşılıklı şekilde onun hanımı onun giyabında gidip de başka bir erkekle yatarsa o erkek razı olur mu? Hadi bir de. Size söylüyorum. Ya öldürür. Hanginiz hanginiz gurbette veya hutta bulunduğu yerde kalkıp da benim kocam bana yetmiyor. Beni benim kocam beni tatmin etmiyor. Benim hakkımı vermiyor. Manevi hakkımı vermiyor. Cinsi hakkımı vermiyor. O zaman kocam dışarıda kızlarla kendini tatmin ettiği gibi. Ben de işte bazı daha başka erkeklerle kendimi tatmin edeyim derken, derse. Ne olur o erkeğin hali? İşte bazı ahlaksız erkekler bu tür şeylere dikkat etmeksizin. Maalesef-i şedid. İster bulunduğu yerde ister gurbete çıktığı zaman. Hiç hanımının hak ve hakukunu düşünmeden. Ben de işte ve Allah celle celalühü hak ve hakukunu düşülmeden hemen gidiyor ne yapıyor? Gidiyor gayri meşru yollardan fahişe kadınlarla ilişki kuruyor. Tabii ki bu kesinlikle gayzeyindir. Ancak aynı evde olduğu halde hiçbir hastalığı yokken 4 ay karısına eziyet vererek onunla cemaat yapmıyorsa gerçekten o adam hem kendi kendine zulmetmiş oluyor hem de o kadına zulmetmiş oluyor. O kadın onu helal etmezse davasından vazgeçmezse Allah Celle Celal'i o kişiyi azapla karşı karşıya getirebilir Allah-u Alem. Allah-u Alem. Subhaneke Allah-u Alem. Subhaneke Allah-u Alem. Subhaneke Allah-u Alem. Hamdik. Aşhhatü ve la ilahe elen t'estafiru kuvvetu uleyhi. Bismillah. Cezakallahu khaib.